Ben e, çok istemiştim. E, yani çünkü Sümerbank'ta sadece erkek değil, erkekler değil, kadınlar da çok değişik yerlerinde. Yani hemen hemen bütün atölyelerinde çalışmışlar. E, bu hanımefendi de e, çalışan, e, burada çalışmış bir insan ve sağ olsun bizi kırmadı. Ve hatta çocukları da geldi, gözyaşı döktü. Yani çok e, duygusal anlarda yaşadık birlikte. E, çok mutlu oldu. Yani o kadar mutlu oldu ki yıllar sonra burayı tekrar görmekten. E, fakat e, tekrar rahmetlenelim. Konuktan maalesef kaydettiğimiz e, insanlarımızdan bile. E, yine arkadaki o mesajlar gerçekten o evet. e, yapılan işin verilen özenin o önce kalite evet. ve eldeki şeyde evet. de. E, yani bir yandan da o şey bakışını da görüyoruz. Yani daha iyi olabilirdi bakışı sanki böyle hani birazcık. Hafif bir ya biz neler yapıyorduk, evet. ne eserler yapıyorduk gibi bir şey de var sanki. Evet. Bu tür bu kumaşlar, bu basma kumaşları fabrikanın her yerinde orada burada böyle gezerken görüyorsunuz yani. Hatta bakın yeni gibi kalmış değil mi? Öyle sanki özellikle de e, şeylerden bunu giden insanlar mesela oradan şeylerden sandıklardan falan çıkartıyorlar. Hatta yani Bey'le de Mehmet Çakır'la da öyle bir fotoğrafımız var burada değil ama e, yani... Oradan çıkartıyorlar. Sanki korucasına yani aman bir şey olmasın hani alıp götürmüyoruz ama burada da korunsun gibi böyle sandıkların içerisinde. Yani sanki hani çeyiz sandıkları onun her şey orada korunur ya e, kadınların böyle bir şeyleri vardır. Düneviz evet. vardır çeyiz sandığı. O da sanki öyle bir çeyiz sandığından çıkıyormuş gibi. Bakın çoğu da böyle şeydir. Gini e, gibidir yani evet, böyle evet, mahvolmuş değildir. Yani o yılların e, yıllar soldurmamış bakın yani. Bu güzel bir şey. yani O şeyi, şeyi hatırlıyorum böyle e, Fabrika Kızı şarkısını vardır evet, ya e, evet. o, o e, sanki kendi içer gibi der ya orada sararken de tütün sarar e, hayal kurar. Evet. E, öyle sanki kendi giyecekmiş evet. gibi bir şey var. Evet. Bir böyle evet. şeyle e, e, teftiş ediyor. Evet. Yani, evet. yani Sümerbach'ta e, böyle ıskarta ya da ne bileyim içlerine bu bu maçlardan e, verirlermiş şey olarak e, her belli bir miktarda dağıtım yapılmış. Hatta ıskato dedikleri kısımlarda hani biraz defolu olanlar bizim hani fabrika şeyi derler yani böyle e, onlar da nazil halkının ücretsiz dağıtılırmış. Yani okuduğu yerlerde bu tür bilgilere de